Bismillahirrahmanirrahim Beled sureti Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden ona kadar. Şu beldeye yemin ederim, sen de bu beldede oturmuşsun. Doğur ana da Doğrulduğuna da and olsun ki Biz insanı Gerçekten meşakkat içinde yarattık Yoksa o Kimsenin kendisine güç Yetiştiremeyeceğini mi sanıyor Yığın yığın Mal tüketmişimdir diyor Kimsenin kendisini Görmediğini mi sanıyor Biz Onun için iki göz var etmedik mi Bir dil ve iki dudak Biz ona de yol gösterdik. Amin. Rabbımız Sübhano Hüveteala Mekke yemin ederek başlıyor. Orada yaşayanların ihramlıyken iken durumlarının değerine, yüceliğine işaret ediyor. Sen de bu de oturmuşsun diyerek Mekke'nin harem olduğunu, ağacının kesilmeyeceği meyvesinin koparılmayacağını buyuruyor. Ve doğuran çocuğu meydana getiren doğan ise çocuğu olmayan kısır olduğunu ve biz insanı gerçekten meşakkat içinde yarattık diyerek Allah subhanahu ve teala'nın insanın yaratılışına işaret ediyor. Yoksa o kimsenin kendisine güç yetiştiremeyeceğini mi sanıyor diyerek, kimsenin kendisinin malını alacağına güç yetiştiremeyeceğini mi sanıyor, kıyametin kopmayacağını mı sanıyor, kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor, biz onun için iki göz var etmedik mi, onunla görmesi için, diliyle konuşup içindeykin ifade etmesi, dudaklarıyla yemek yemeye, konuşmaya çalışması için, yüzüne ve ağzına güzellik verdiğini ve ona iki yol gösterdiğini hayır veya şer yollarını ve insanoğlunun bunlardan istediğini seçmesini ama inananın da küfredenin de açık delillerden sonra inanıp küfretmesi gerektiğini bildiriyor. 11'den 20'ye kadar ama o, sarp yokuşu aşmaya girişemedi. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bir kul azat etmektir. Yahut, açlık gününde yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetime, Yahut, yerde sürnen bir yolsula. Sonra da iman edenlerden birbirine sabır tavsiye, Merhameti tavsiye edenlerden olmayan, işte bunlar sadilardır. Ayetlerimize küfredenler ise sorcuların kendileridir. Onlara sımsıkı kapatılmış bir de ateş vardır. Evet. Da bunu ı ve Hala burada sarp yokuştan cehennemdeki bir dağdan bahsediyor. Ve inananların cennete inanmayanların ise Cehenneme gireceğini bildiriyor. İnanan insanlara Sadüler Kitabı sağdan verilenlere Küfredenlerin ise Solcular olduğunu Ve kitabın solundan Verildiğini söylüyor. İşte onların cehenneme sımsıkı Kapatılacağını Buradan kaçıp kurtulamayacağını Bildiriyor. Ve onların orada Ebedi kalacağını Bildiriyor. Allah subhanahu ve teala rahmetiyle cennete koyduğu kulların arasına bir derece katsın. Haberde bir nur cennet bahçelerinden bir bahçeylesin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <Gülüyor>